elhamdülillah ve salatu vesselamu ala resulillah bir arkadaş soruyor nasih mensuh nedir evet arkadaşlar nasih mensuh bu bir terimdir genelde kur'an ilminde olur ee, bu da anlamı nedir bir hükmü bir şer'i hükmü diğer bir şer'i hükmü iptal eder bu da Bakara Surasında 106'da geçiyor. Ve menesah min ayetin nunsiha bi minha Nasih'in hükmü ne yapar? Mensuhu yok eder. Nasih nedir? Sonradan gelen bir hükümdür. Allahu Teala bir hüküm vermiş, ondan sonra ayette başka hüküm geliyor. Ne yapıyor? Bu hükmü iptal ediyor. Aynen zamanda bu hadiste de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylüyor. Sonradan e, tarih önemlidir Nasih Mansuk'ta. Yani önce bir şey söylüyor. Yen yani yarınsı, yen yani bir ay sonra, yen yani bir sene sonra, yen yani iki sene sonra bir hadis söylüyor, bir hüküm veriyor. O birinci hükmü iptal ediyor. Yani ayet ayetini nesk eder. Hadis hadisi neskeder, Kur'an hadisi neskeder, bular hepsi var örneği. Ama hadis Kur'anı neskeder, alimler diyorlar bunun örneği yoktur, olmadı böyle. Resulullah hayatında 23 senede böyle bir şey olmadı, ama olabilir. Yani olsaydı olurdur. Bir mahsur yoktur çünkü Rasulullah da sallallahu aleyhi ve sellem "Wa māyan tuqū an il-hawa inhu illa waḥyun yūḥa". Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem hükümleri vahiden aldığı için o da Allah'ın emri, bu da Allah'ın emri. Ama öyle bir şey Rabbimiz bize yaşatmadı. Ayet, Kur'an'da örnek versek birçok ayet e, mensuh var. Mesela Bakara surasında 183. ayette allah Teala oruçtan ilgili ilk oruç e, yazılırken insana ferz değildir. Ramazan ayı farz değildir. Oruç ol, olamıyorsan, ol, olmuyorsan, olamıyorsan değil, olmuyorsan ve al-lezine yutiqunehu fidye tu'am miskin. Eğer yapabiliyorsan oruç olma, yerine atus miskini e, toh et. Sonra ayet indi, aynı peşindeki ayet Bukhari'de geçtiği gibi femen şehide minkumu'ş-şahra felyusum feleyusum. Aynen nedir? Çim ay ay üzerine girdi, üzerine sağlı, girdi. Sağlı, sağlığı yerindedir. Oruç olsun. Bu ayet 84. ayet 83. ayeti neshetti diyor âlimler. Neshetti bunu. Ondan dolayı böyle hükümler şeydir. Diğer mesele gelsek Bakara surasında sonunda için e ne diyor? Ve tubdu, mafi enfusikum ou tuxfuu yuhazibukum bihi Allah. İçinizde, kalbinizden bir şey geçse, kötü bir şey geçse, Allah Teala hesap edersin. İster onu dile, şimdi biz biliyoruz, dilimizden bir şöyle söylesek, cunah işler üzerimiz, melekler ama kalbimizden geçen ne yazmaz? Ama önceden öyle değildir. Önceden Allah Teala ayette diyor ki. İçinizden bile bir hatıra geçse, kötü bir şey geçse, bu günah yazılır. Sahabeler zorlandılar bunda. Sonra ayet indi. Ne dedi? La يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا O da ne yaptı? Birinciyi nesk etti. Ve hakeza e, ayetler ayetler çoktur. E, mesela e, Nisa Suresi 15-16. ayette aynen ee, eğer hanımlarınızdan bir tane fahişe yaptı, kötü bir amel yaptı, dört şahit getirin üzerine, onu evde tutun, hatta ölsüler. Ölene kadar evde tutun. Yani de Allah Teala hükmün bilintirsin. Bunu hangi ayet nesk etti? Nur Surasında üçüncü, ikinci ayet nesk etti onu. اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَجُلُدُوا Kullu vahidin minhuma 100 mi celde. Yani zina yapanı diyor 100 celde vurun. Tabii bu beçari ise hadis ne yaptı? Hadis dedi eee şey eğer evliyse recm edersin. Bu ne oldu? Bu üsteçi şeyi neshet. Evet diğer bir, bir ayet daha var Anfal şurasında suresinde diyor in yakum minkum 20 sabirun mi eteyni yirmi tane hakiki mümin sabretsin savaşta 200 yüz taneni galip gelir sonra Allah Teala baktı e, şeydir e, zorlanıyor Müslümanlar Enfal suresi 66'da bunu nesk etti el ane khaffefallahu ankum şimdi azalttı anna ve alime fikum dufen Allah size istedi bilintirsin ki sizde zayıflık var insan oğludur فَاِنْ يَنْكُمْ مِنْكُمْ نِئَتُنْ Sizden yüzten olsa sabir يَغْلُبُونَمْ اَتِنْ Yani bireyçi. İşte bu neskın da hikmeti nedir? Bu neskın hikmeti alimler diyorlar ki, şeyi muraat etmektir. Ee, i̇nsanların e, maslahatları gereği e, e, ortaya çıkıyor. Bir de tertip. Şeriat yavaş yavaş iniyor. Mesela e, Khamr ayeti önce dedi yakuna düşmeyin, sonra namaza gelirken gitmeyin, sonra Khamr'i haram kırdı. Bir de tesir, zorlukları bu ayetleki gibi kolay, kolaylaştırmaktır. Bu da nedir? Bu da nesih meselesidir. Nasih mel mensuh dedik ayetlerde. Alimler ittifak etmemişler. Kaç tane ayet var? bir kısmı demiş çok var bir kısmı demiş az var ama icma ettikleri hemen hemen bu 4 ayeti okuduk bunun üzerine icma var. Bunlar nasıl olmuş. Gelisinde ihtilaf var. Evet elhamdülillah rabbil alamin.